hatırlayacağınız üzere daha önceki geçen bahislerde rububiyet tevhidinden bahsetmiştik. Bu rububiyet tevhidi kulun Allahu Teala'yı Allahu Teala'nın fiillerinde birlemesi demek. Yani yaratmada, rızık vermede ve buna benzer Allah Teala'nın fiillerinde kul Rabbini birleyecek. Yani tek yaratıcı olarak, tek halik, tek malik, el müdebbir olarak Allah Teala'yı kabul edecek. Buna biz tevhid ilminde rububiyet tevhidi diyoruz. Bir insanın buna iman etmesi İnsandan istenen gerekli bir tevhiddir ancak yeterli bir tevhid değildir. Yani bir insan sadece Allah Teala'nın tek bir yaratıcı olduğunu kabul edip ikrar eder, buna iman ederse ve bununla yetinirse, burada kalırsa bu tevhid onu Allah Teala'nın azabından, ateşinden korumaz, onu mümin yapmaz. Allah'a iman etmiş olmaz. Muhakkak bu tevhidin yanında, yani allah Teala'nın Rab yaratıcı olduğunu kabul etmenin yanında, tek ilah olduğunu da kabul etmesi lazım. Tek ilah. Yani tek ma'bud. Tek ibadeti hak eden, hak ilah olarak kabul etmesi lazım ki, kul bu rububiyet tevhidiyle birlikte uluhiyeti de gerçekleştirerek, allah Teala'nın istemiş olduğu tevhidi tahkik etmiş olsun. Tabi bir de isim sıfatlar tevhidi var. O da allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnette haber verdiği isim ve sıfatları, allah Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını kabul etmek. Müellif Rahimahullah bizlere ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini beyan ettikten sonra bazı ibadet türlerini ediyor. Tabii bunları nerede ediyor Mu'alif Rahimahullah? Birinci aslın bilinmesinde, birinci asıl. El asıl, evvel ma'rifetullah. Kulun Allah'ı bilmesi. Birinci asıl bu. İkinci asıl ne? Kulun Nebisi, Peygamberi bilmesi. Üçüncü asıl ma'rifetu dinil İslami bil edille. İslam dinini ne yapmak? Delilleriyle delilleriyle bilmek. Kul bu üç marifeti, üç hakikati bilirse, o zaman Allah indiğinde mümin oluyor ve kabirde bu sorulara doğru cevap verebiliyor. Eğer kul marifetullahı bilmezse, bunu yerine getirmezse, o zaman allah Teala iman etmiş sayılmıyor. Yani bir kimse dese ki, La ilahe illallah, cennetin anahtarıdır. Bir kimse bunu söyleyerek Müslüman olur. Bunun manası da Allah'tan başka yaratıcı yoktur derse, bu son cümle onun La İlahe İllallah'ı anlamadığını bize gösteriyor. Allah'tan başka yaratıcı yoktur kelimesi ile La İlahe İllallah'ı tefsir etmesi, açıklaması bize onun o kimsenin La İlahe illallah kelimesini anlamadığını gösteriyor. Yani Mekkeli müşrikler bile bu kelimenin anlamını Anlamış, anladıkları için söyleme konusunda itiraz etmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları la ilahe illallah davet ettiğinde sürekli kibirleniyorlardı. allah Teala öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve izâ lehum la ilahe illallah, onlara la ilahe illallah dendiğinde yistekbirun, kibirlenirler. Başka bir ayet-i kerimede şöyle derler. Ece'alel âlihete ilahen vahide. Bu peygamber bütün ilahları tek bir ilah mı yapıyor? Yani Mekil-i Müşkü'ne La İlahe İllallah'ın manasını çok iyi biliyorlardı. Bildikleri için itiraz ediyorlardı. Bugün ki maalesef kendine Müslüman diyen, Müslümanım diyen birçok insan La İlahe İllallah söylüyor ama anlamını bilmiyor. İşte bu dersin amacı Marifetullah, Allah'ı bilmek. La İlahe İllallah'ı bilmek. La İlahe İllallah'ın şartlarını bilmek. Gereğince amel etmek. Onun zıttı olan şirki bilmek, ondan kaçınmak. Meallif Rahimahullah tabi kitabında bir yönteme göre gidiyor. Yani bu kitabı bir yöntemle telif etmiş. Dikkat ederseniz öncelikle وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللّٰهِ aha'da ayetini zikretti. Mescitler Allah'ındır. Allah ile Allah birlikte kimseye dua etmeyin. Tabi ondan önce İbadetin yalnızca Allah yapılması gerektiğini söyledi. Demek ki bizler de bir şeyin önce ibadet olduğunu ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. O şeyin Allah için yapılması gerektiğini anlatmadan önce. İbadet olduğunu söyledikten sonra da bu meseleyle alakalı hususi bir delil, muhalifin de burada kitabında zikrettiği gibi getirerek bu hususi delil ile bu ibadetin yalnızca Allah yapılması gerektiğini söylememiz lazım. Şimdi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 Kendisinden yardım, medet talep edilmesini övmüş. Demek ki bu ibadet Allahu Teala'nın sevip razı olduğu bütün fiiller, ameller nedir? İbadettir. Özel bir delil ise Allahü u Teala'nın bize Fatiha suresinde sürekli okuduğumuz, okulmamız emretti. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Ancak sana ibadet ederiz ancak senden yardım isteriz, delildir. İşte müelif rahim Allah bu metodu işliyor kitabında. Allah'ın bilinmesinde, marifetullah da.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 İş korkusundan dolayı başını açan kadının başını açması gelir. Ha. Bir de üçüncü kısım. Korkunun üçüncü kısmı ne? Kafu esir. <gülüyor> i̇çten gelen kalpte olan korku. ibadet olan korku. Allahu Teala'dan yalnızca allah Teala'ya karşı beslenmen gereken, inanman gereken bu korkuyu başkasına karşı besler. Başkasına karşı itikad edersen şirk olur. Yani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 Dilenci'deki para verdiği 1 lirayı alıyor. Sana diyor para falan yok yürü. Kovuyor. Kızıyor. Yol boyunca giderken şoförü yasettar yasettar korkarak Allah'ım sen yardım et. Diyor ki şoförün yanında oturan o dilenci para veriyor. Hayırdır ne oldu? Yahu diyor adam diyor sana falanca velinin falanca türbenin hatırı için istedi. Sen vermedin.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 Seyh'in kendini cezalandıracağını düşünüyor mesela. Şirk midir bu? Şirkin, Şirkin ta kendisidir. Şirkin ta kendisidir. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki "Fala takhafûhum ve khâfûnî in kuntum mü'minîn." Onlardan korkmayın. Şayet mümin iseniz ancak benden korkun. Demek ki bakın korku bir ibadettir. Çünkü Allah Teala bunun yapılmasını istiyor.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 Elimi yapıyormuşuz. Sen de diyor hanımını öpüyorsun. O zaman o da şirk diyor mesela. Bu nedir? Kavramları insanlara karıştırarak yapmış olduğu şirki güzel göstermeye çalışmaktır. Korkunun doğal olanı var, haram olanı var, şirk olanı var. Aynı şekilde reca da öyle. Müellif rahimehullah bizlere bakın bir sonraki delili recayı zik ediyor. Ne diyor recada? "Temen kane yercu liqa'e rabbih" Kim Rabbine kavuşmayı kim Rabbine kavuşmayı bazı tefsir alimleri bunu rü'yet görmek olarak tefsir ediyor. Kim Rabbini göreceğini umuyorsa rica etmek felî amel amelen salihan salih ameller işlesin. Salih amel işlesin. felî amel amelen salihan ve bi yüşrik Rabbi Rabbiyahada. Rabbine hiçbir şey şirk koşmasın. Hiçbir kimseyi Rabbine şirk koşmasın. Şimdi reca biz Türkçe de kullanıyoruz. Rica etmek diyoruz ya. Ummak, ümit etmek. Tarifini yaparken diyor ki alimler ümit edilen, istenilen arzulanan bir şeyin gerçekleşmesini dilemek. Reca. Tabii bunun caiz olanı var, caiz olmayanı var. Yani şirk olanı var, tabi olanı var. Aynı korkuda olduğu gibi. Şimdi şayet diyelim ki bir insan sana gelip ya senden rica etsem beni şuraya kadar götürür müsün dese buna nasıl bir rica diyoruz? Caiz olan bir rica. Çünkü senden senin gücünün yetebileceği senin o anda yanında bulunduğun zaman duyduğun onu işittiğin bir şey senden istediği caiz. Gücün yetiyor bunu yapabilirsin. Bir de düşünün ki adamlar şeyhinin yanına gidiyor, hayatta olan şeyhinin. Yahut da ölmüş şeyhinin kabrine gidiyor. Türbesine gidiyor. Ondan hastasına şifa olması, şifa vermesini reca ediyor, ümit ediyor, istiyor. Bu nedir? Şihtir. Öyle insanlar yok mu? Binlerce insan var arkadaşlar. Reca dediğimiz ibadet yalnızca Allah'a yapılması gerekiyor. Allah'ın kadir olduğu, Allah'tan başka kimsenin kadir olmadığı bir şeyi Allah'tan istemek, Bu bir ibadet. Kalbi bir ibadet. Kalbi bir ibadet. Eğer Allah'a yöneltilmezse ne oluyor? Bu ibadeti sen başkasına yapmış oluyorsun ve böylece şirk koşmuş oluyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere bu ayet-i kerimede olduğu üzere fe men kâne yarcu lika'a rabbihi Rabbini reca ederse, Rabbini kavuşmaya reca ederse ne yapsın? Salih amel işlesin. Bu çok önemli. Demin de bahsettik tefsir dersinde. Salih amel hususu, salih amel meselesi çok önemli. Hayatımızı salih amellerle doldurmamız lazım. Ve la yuşik bi'ibadet-i Rabbi'ye hade ve Rabbimize şirk koşmamamız Yani bu şirk kavramı Kur'an-ı Kerim'de çok zikrediliyor. Ama bugün nedense insanlar bu kavramdan razı oluyor. Ya allah Teala bizlere hitap etmiş bu Kur'an-ı Kerim'de. Şirk koşmayın diyor. Peygamber diyor ki لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَا يَحْبَةً Şirk koşacak olsa amelin boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ bu Hüsrana uğrayanlardan olursun. allah Teala bu kadar sert ifadelerle bunu zikrediyor. Bugün konuştuğunuz zaman, bunları anlatmaya çalıştığınız zaman insanlar diyor ki ya Nedir bu şirk? Niye bu kadar kafayı taktınız bu şirkeye? Neden bu kadar çok konuşuyorsunuz? Niye? Çünkü insanlar neden yaratıldığını, hayatlarındaki en büyük tehlikenin ne olduğunun farkında değiller. Diyor ki Şeyh Hulusi'nin Bazen insana diyor tembellik, gaflet çökebilir. Yani kalbi böyle artık öyle bir hale gelebilir ki yani söndü sönecek. Hiçbir hareket yok. Amelede o teşvik yok. Bazen insanda olabiliyor. Peki e, bunu nasıl yenileceksin? Kalbini nasıl harekete geçireceksin? Diyor ki Şeyh Hulusi'nin çok çokça zikrederek. Allahu u Teala'yı çokça zikrederek. Yani zikirlerini yaparak. İki allah Teala'nın sana vermiş olduğu nimetleri, bahşetmiş olduğu nimetleri sürekli anarak, göz önüne getirerek. Yani bu iki mesele çok önemli. Allah'ı zikretmek ve Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu nimetleri, bahşettiği nimetleri anarak. Allah-u bunları bana verdi. Elhamdülillah diyerek. Eğer bu iki hususları çokça riayet edersek göreceksiniz ki Allah Teala'ya zikriniz, sevginiz, muhabbetiniz, recanız ne yapacak? Artacak. Ardından müelif rahim Allah tevekkülü zikre ediyor, tevekkül. Vadelilu tevekkülü, kavluhu Teala ve Al Allah'e in kuntun, muminin. Tevekkül bir ibadet. Niye ibadet? Çünkü Allah Teala bizden bunu yapmamızı istiyor. Hoşnut. Ve bu ayet-i kerimede de diyor ki, Al Allah'e fetvekkelu, Allah'a tevekkül edin yalnızca.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 Sebeplere iltifat etmeyeceksin. İşini Allah'a hakaredeceksin. Diyelim ki yolculuğa çıkacaksın. Arabanın yağını kontrol ettin. Tekerleklerini kontrol ettin. ne İsmail abi? Ondan sonra her şeyini kontrol ettin. Bunlar sebepler. Demek ki de artık bana ne olmaz? Hiçbir şey olmaz. Taş gibi gidiyorum yola. Sen ne yaptın? Sebeplere...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 İstediğin kadar camın sağlam olsun. Demek ki tevekkül nedir? Sebepleri yapacaksın. Ama itimat kime olacak? Allahu Teala Teala'ya olacak. Şimdi bugün bu tevekkül konusunda da insanlar şirk koşuyorlar. Adam şeyhine öyle bağlanmış ki bırakın sebepleri, yani Allah-u Teala'ya tevekkülde sebepleri yapacağız değil mi biz mesela? Sebepleri yapacağız. Ardından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 Ama itimadın kime olacak? allah Teala olacak. Bunlarınkisi öyle bir itimat ki şeyhe, öyle bir itikatları var ki, otobüsün tekeri olmasa da şey o otobüsü nereye kadar götürebilir? Dergaha kadar. Kendi mekanına götürebilir. Yani bunların tevekkülü öyle bir tevekkül ki sebep daha yok. Tabi tevekkülün diyor ki, ilimeli küçük şir şir şirki yoktur. Tevekkül tektir, büyük şirktir. Yani bir insan... Bu inançla yola çıkıyorsa tevekkülde ne yapmıştır? Allahu Teala'ya şirk koşmuştur. Sonra ayet-i kerimede müellif şunu zikrediyor. Hemen tevekkül alallahi Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Yani kim Allah'a hakkıyla tevekkül etsin Allah Teala'ya tevekkül etsin, itimat etsin. Görecektir ki Allah Teala ona yeter. Sonra müellif rahimehullah Rabet, rahbet ve husû ikâdetle zikre diyor. Rabet ve rahbet bunlar Korku ve reca kavramlarına yakın kavramlar. Yani er-ruhbe terhib ne demek? Korkulan şeyden kaçmayı doğuracak bir korku. Yani bir korku vardır, sadece korkarsın. Bir korku vardır, seni o korku harekete geçirir. Yani Allah'tan korkuyorsan bu korku seni ne yapmak zorunda? Sabah namazına kaldırmak zorunda. Allah'tan korkuyorsan eğer. İşte buna bu korkuya ne diyoruz biz? Rahbet, er-rahbe. Ve -rahbe ise, rahbet ise sevilen şeye vasıl olma, sevilen şeye ulaşmayı istemek, arzulamak, istek, rica etmek, ümit etmek. Huşu ise Boyun bükmek. Boyun bükmek. Allah'ın önünde, azameti büyüklüğü önünde zelil olmak. Tabi Allah için olursa. Şeyh için olursa. Adam. Görüyorsunuz videolarda var. Şeyhinin yanına giriyor ziyarete. Nasıl giriyor? Rükû giriyor. Şu şekilde giriyor. Şöyle. Bu huf buna ne deniyor? Hufu'u. Kuşu boyun bükmek demek. Şu şekilde giriyor. Ondan sonra yalıyor, öpüyor. Yalvarıyor. Kadir olmadığı şeyler istiyor. Himmet edin, bir şeyler yapın diyor. Çıkarken de aynı şekilde nasıl çıkıyor? Geri geri çıkıyor. çıkıyor Boyunu bükük çıkıyor. Bu hal kalbe bağlı bir hal. Kalbin hali. Yani kalpte bu şeyhe duyulan kuşu Öyle bir zirveye ulaşmış ki namazda Allah'ın huzurunda girmediği kılığa şeyhinin önünde giriyor. Korkuyor, titriyor. Ağzına bakıyor. Bunların hepsi şirk olan ibadetler. Eğer Allah'tan başkasına yapılırsa. Tabi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerinden bahsediyor. Salih kimselerden bahsediyor ki innehum kanu yusari'una fil hayrat onlar ki hayır işlerinde yarışırlardı. Hayır işlerinde yarışırlardı. ve dua edun na ragban ve rehaba rabetle ve korkuyla bizlere dua ederlerdi. Ve كانوا لنا خاشعين Ne bizden çok korkarlar, bizim önümüzde zelil olurlar, boynu bükük dururlardı. Kimlerden bahsediyor Allah Teala peygamberlerden bahsediyor. Diyor ki onlar hayırlarda, hayırlı işlerde yarışırlar, salih amellerde yarışırlar. Korkarak ve ümid ederek bize dua ederler. Ve bize karşı boynu bükük olan kimselerdi. Yani demek ki rağbet isten, arzu etmek istemek, rahbe korkmak, kuşbu boynu bükmek, zillet zelil olmak, ibadettir. Yalnızca Allah yapılması gerekiyor. Bunları sen kalkıp başkasına yaptığın zaman şirk oluyor. İbn Kayyım rahimahullah diyor ki. الخشوع محله القلب خشونن korkun bu özel olan korkunun zilletin zelil olmanın boynu bükük olmanın yeri kalptir ve al-jawarih bu husunun semeresi husunun etkisi nerede belli olur nerede belli olur söyleyin azalarda belli olur yani kalp korkuyorsa Adam diyor ki benim diyor kalbim temiz. Hayır. Kalbinin temiz olduğu ancak nereden anlaşılır? Azalarından anlaşılır. Allah'tan korkuyorsa bir adam bunun korkusu nereden anlaşılır? Azalarından anlaşılır. Aynen böyle diyor İbn Kayyim rahimehullah. واكمل الخلق عبوديه اكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعه. Kullar içinde ubudiyet meselesinde kulluk meselesinde Allahu Teala'ya en mükemmel bu görevi eda eden bu görevi yapan kulluğu gerçekleştiren kimseler kimlerdir? Allah'tan en çok korkan kimselerdir. Allah Resulü Aleyhissellem duyunca bazı sahabelerinin gece uyumayacağını, birisinin evlenmemek için söz söylediğini, birisinin Sürekli oruç tutmak istediğini. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ben diyor sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Yani kul Allah'ı bildikçe korkusuna var. Artar. Bu da nereye yansır? Azalara yansır. Amele yansır. İşte bu mesele de yani rabet ve rahbet meseleleri ve huşu meseleleri allah Teala'yı birlenmemiz gereken Mesele, Allah için yaptığımız zaman tevhid, başkası için yaptığımız zaman şirk olan bir mesele. Evet, inşallah haşyet ve inabette kalalım. Bunlar da önemli ibadetler. Haşyet ve inabet. Kur'an-ı Kerim'de de çok zikrediliyor. Inabet. Yani bilmiyorum hiç Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala'nın peygamberleri övdü ayetleri gördünüz mü? Veya okurken anladınız mı? Ne diyor Allah Teala? Resul Davud Aleyhisselam'dan bahsediyor. Gaza inne Davudu enne ma fetenne festagfir rabbahu ve kharra raki'an ve anab. Davud diyor, kendini imtihan ettiğimizi anladı. Hemen istiğfar etti, secdeye kapandı ve Allah'a inabet etti. Kim bu Davud Aleyhisselam peygamber? Süleyman Aleyhisselam'la alakalı da ne diyor bakın. Ve la kad fetenne Süleyman'ı ne yaptı imtihan etti. ve alqayna ala kursiyihi cesadan onun kürsüsüne bir ceset bıraktık. Summa enab Süleyman hemen inabet etti. Ne dem o inabet. Şuayb aleyhisselam diyor ki ve ma tawfiqi illa billah. Benim başarım, tevfikim ancak Allah'tandır. Tevekkeltu Allah'a tevekkül ederim ve ileyhi unib ve ancak Allah'a inabet ederim. İnabet Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette ne diyor? Zalikumullahu Rabbi İşte bu benim Rabbimdir. Aleyhi tevekkalt. Ona tevekkül ettim. Ve ileyhi uniyip ben ancak ona inabet ederim. İnabet. Ne demek acaba? Allah nasip ederse inabetin ne demek olduğunu önümüzdeki derste alacağız. Söylemeyeceğiz. Merak edenler e, merak etsinler. Allah Teala bizleri kendisini hak ile tanıyan kullarından eylesin. Subhanekallahumma rahimek eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûb.